Efendim efendim. Türkler adı onlar Türkler Ömer Pekin'le murafyalcılar. Murafyalcılar. Merhabalar sevgili dinleyenler, hurafi ile karşınızdayız. Hurafi avuçları hurafeleri aydınlatırken siz evinizde rahat oturun ve yalnızca radyonuzun frekansını ayarlayın. Sonra da orada kalın, bir yere ayrılmayın. Yok ya, sen hala 18. yüzyılda yaşıyorsun galiba. Kardeşim, artık insanlar telefondan dinliyorlar radyoyu. iPod diye bir şey var. <gülüyor> e, ne değişir ki? Anlamadım. Hala ne değişir diyor ya. Ya senin dediğin terzilerde var, berberlerde var. Adam açar radyosunu, akşama kadar dinler orada o. Orada kalsın diyorsun bir de ya. Orada kalın diyorum, evet. Kalamaz kardeşim, herkesin işi gücü var. Ha, herkes işi gücü bıraksın, radyoda program varmış da onu dinleyecekmiş. Yok ya, oho, hadi, hadi, hadi. <gülüyor> Evet değerli dinleyenler hurafe avcıları tüm enerjisiyle sürüyor. Bugün yine çok garip herkesi ilgilendiren bir yerde bağlayan bir konuyu aydınlatmaya çalışacağız. Bugünkü konumuz su küçüğün sofra büyün mü? <gülüyor> Kıymetli hurafe avcıları takipçileri bugün su küçüğün sofra büyün mü tartışmasıyla birlikte bir hurafeyi daha son noktayı koyacağız inşallah. Bu konuda aile içinde çokça şiddet yaşandığı biliniyor ve büyük bir çoğunluğu da yanlış ...yorumlamalardan kaynaklanıyor. Şimdi yine konuyu ispatlama önce her zaman olduğu gibi... ...söz yine halkta ha, ha, halkın nabzını tutuyoruz. Tutmak istiyoruz. Ee, beyefendi, beyefendi... E, ...su küçüğün, sofra büyün müdür? Mülkiyet olarak mı yani soruyorsun? Nasıl yani? Yani imarlı olarak mı? <gülüyor> beyefendi ne imarı ya? Suyun ihvanı mı olur Allah aşkına? Su küçüğün sofra büyüğün derler ya, onu soruyorum. Ya valla benim bildiğim su küçüğün söz büyündür ama... E, ...sofrada mı büyünmüş? <gülüyor> e, e, tamam beyefendi, peki e, o ayrı bir durum... ...onu da başka bir programda araştıralım inşallah. Afiyet olsun, afiyet Yine misin sen, her seferinde karşı çıkıyorsun e, ya? Su küçüğün sofra büyüğün müdür? E, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bir su verin şurada su deyince. E ee, hanımefendi oruç tutmuyor musunuz yoksa? Ay unuttum ne bileyim bağırınca tamam doğru oruç tutuyorum ben ya. <gülüyor> Neyse. Şimdi efendim e, bu konuda çok emin olmamakla birlikte ikisinin de büyüğe ait olduğunu düşünüyorum ben. E ama şimdiki çocuklar da eskiler gibi değil yani. Suyu, sofrayı hatta büyüyünce evi dahi isteyebilirler yani dikkatli olmak lazım. E, evet dinleyenler, görüldüğü üzere halkı kendi arasında çok ciddi bir çelişkiler yumağı içerisinde. Sanırım kurafe avcıları olarak bu gidişe bir dur deme zamanı geldi. Biz de bunun için buradayız zaten. Kurafe avcıları gücü bağımsızlığında, hizmette sınır yoktur. İkinci adresiniz kalitenin adı. Değerli dinleyenler, bugün su küçüğün, sofra büyün mü sorusunun cevabını bulmak için buradayız. Ee, karşımızda Türk aile yapısına uygun bir baba. Ee, hoş geldiniz e, Tayyar Bey. Hoş bulduk arkadaş. Ee, ve Türk aile yapısına uygun bir de çocuğumuz var. Ee, Yağmur Dilara, hoş geldin kızım. Merhaba baba. Yani dinleyiciler, ben küçük oluyorum. <gülüyor> ve değerli dinleyenler, bugün artık bu sorunun cevabı ortaya koyacak. Hep beraber merak içerisindeyiz. Noter huzurunda kendilerine soracağız. ...ve küçük ve büyük tercihlerini yapacaklar notarız durumda. Bakalım ne diyecekler? Evet değerli hırnyanlar, Tarık'ın geldi çattı ve önce büyükten başlıyoruz. Ee, Sayın Büyük, suyu mu tercih edeceksiniz, ee, sofrayı mı? Vallahi bilmem ki ne desem, şimdi sofra desem... ...bu küçük çocuk suyu içip bitirecek, Bene su kalmayacak. E su desem, yemekten önce su içilmez, yani, sağlıklı değil, ne edeceğiz, biliyorsun ki. <gülüyor> ...anlaşıldı, karar veremediniz Çok karar e, çok evet. E, sen küçük e, sofra mı diyorsun, su mu diyorsun, ne diyorsun? Ya ben dondurma istiyorum, ikisini de istemiyorum. Bu ne ya? Aa dondurma yap, dondurma yap. Sofra ya da su. Valla sofrada dondurma olursa belki bir şeyler yapabiliriz yani. E, evet dinleyenler, küçük e, dondurma da istiyor. E, yapacak bir şey yok. E, e, arkadaşlar, e, sofraya dondurma getirelim. <gülüyor> Aha işte dondurma da geldi. Ee, evet söyle bakalım küçük, e, su mu sofra mı? Ee, su mu sofra mı? Su mu sofra mı? Hangisi olsa? Ha, su, su istiyorum ben. <gülüyor> ee, ben de sofra istiyorum o zaman hadi bakalım. Evet son kararlarınız değil mi? Eminiz küçük büyük. Ee, evet. Sen kızım. Evet ta kızım. Ya dondurma çok güzelmiş. Son kararım, dondurma diyorum ben. Kızım ne dondurması ya? Su diyoruz. Aaa evet, son kararım su. Ee, evet dinleyenler, su küçüğün, sofra büyüğün sözü... ...hurafe değil, gerçek. Duydunuz işte. Küçük su dedi, büyük de sofra dedi. Bundan sonra su küçüğün, sofra büyündür. Ha, hayırlı olsun değerli dinleyenler. Ee, hurafe avcıları Ömer Pekin'le e, gücü etkisinde. Ömer Pekin'le Hurafe Alcılık'ı Perişan efendim şimdilik kadar perişan adam her bütün saatlerde yalnızca dünya radio'da yazar Burak Tarık Ömer Pekin oynayanlar Ömer Hala, Aala, Hala, Bırak, Hala, Bırak, Hala, Pekin Mustafa Sarıtaş Yağmur Dilara Pekin teknik yapım ben Ömer Pekin ahah dinleyin dinleyiciler